1- Krizden çıkış sistemi olarak demokrasi Dünya toplum sisteminde yer alan ve devlet dışı toplumsal güçlerin tümü anlamında kavramlaştırabileceğimiz, halkların güncel kaostan çıkışı da almaşıklar halinde olabilir. Tek bir çıkış biçimi olarak değil, proje ve uygulamada yer alan güçlerin devinim düzeylerine bağlı olarak çeşitli çözüm yolları olasıdır, beklenebilir. Dünya halklarını tanımlarken, biraz daha açıklayıcı olmak gerekir. Devlet dışı kalmış veya çıkarları itibariyle dışlanmış çok sayıda kategori, kesim vardır. Kapsamları devletten devlete, dönemden döneme değişir. Halk, dinamik, hızlı değişen bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Devlet etrafında maddi ve manevi, ekonomik ve bilme, çıkar grupları olarak kümelenen kesimlere üst toplum, oligarşi veya daha amiyane genel kamuoyu tabiriyle devletli kesim denilebilir. Buna karşılık diyalektik ikilemin diğer ucunda yer alan tüm gruplara ezilen sınıflar baskı altındaki etnik, kültürel, dinsel, cinsiyet, halk diyebiliriz. İçerikteki değişkenlerin durumu değiştikçe halk kapsamı içindeki gruplar azalır veya çoğalır. Uğranılan baskı ve istismarın içeriği de değişiklik arz edebilir. Sınıfsal, ulusal, etnik, kültürel, ırksal, dinsel, düşünsel, cinsiyetçi, baskı, katliamdan, tacize kadar Çeşitli biçimler altında kendini gösterebilir İstismarın da benzer yönü vardır Maddi, manevi, asimilasyonist, inkarcılık, talan, hırsızlık, yasal ve yasal olmayan Zorla veya aldatılarak yapılan birçok sömürü tarzı belirlemek mümkündür Tarih boyunca bu kategoriler sistemden sisteme değişerek günümüzdeki daha karmaşık toplumsal gruplara doğru evrim göstermişlerdir. 1968 Dünya Gençlik Hareketleri ile başlayan, 1989'da Sovyet Reyes Sosyalizminin çözülüşüyle hızlanan ve 11 Eylül 2001 ikiz Kule saldırısıyla derinleşen dünya krizinden halkların şiddetle etkilendikleri açıktır. 20 Mart 2003 Irak işgaliyle dünyadaki çalkantılar tarihsel diyebileceğimiz boyutlara tırmanmıştır. Kısa aralıklarla tırmanmalar alan ve nitelik değiştirerek devam etmektedir. Sistem içi çelişkilerin halklar üzerine püskürttüğü lavlar gittikçe yakıcı olmaktadır. İşsizlik, açlık, ağırlaşan sağlık, çevre ve eğitim sorunlarıyla boğuşma her toplumsal kesimin gündemini işgal etmektedir. Sistemin hakim güçlerinin çözüm potansiyelini tanımlamaya çalıştık. Özü itibariyle de tek başlarına çözüm olanaklarını, 19. yüzyıla nazaran yitirdiklerini, çözüm diye dayatılanların kaos durumunu daha da derinleştirmekten öteye, anlamlı yaşanabilir sonuçlar üretmekten uzak olduğunu göstermeye çalıştık. Yani kriz kaynaklarının çözüm kaynaklarına dönüşemeyeceğini ancak değişmeleri halinde, ...doğru ilkeler temelinde bir uzlaşma tarafı olarak işlev yüklenebileceklerini belirttik. Halklar çözümlerini tarihten nasıl gelmişlerse öyle geliştirirler. Tarihsellik, gelenek, kültür, her ne denilirse denilsin, her halk grubunun bir tarihi vardır. Klan toplumundan beri şekillenen halk toplulukları, tarih boyunca jeokültür, yer koşullanması ve politik yapılar karşısında varoluş refleksleriyle biçim kazanmaya çalışırlar. Önceki bölümde kısaca özünü sergilemeye çalıştığımız bu duruş komunal ve demokratik niteliktedir. Kapitalist sistemin iyice içini boşaltıp pirimatlara dönüştürdüğü bireye bakıp komunal ve demokratik duruşu göz ardı edemeyiz. En ilkel haliyle bile birey toplumun komunal düzeyi olmadan kendi başına bir gün bile yaşayamaz. Toplum inkarcılığına dayalı her tür beyin yıkama operasyonları bu gerçeğin önemini yitirse de temel toplumsal olgu budur. Hiçbir bireysellik ilgili toplumla bağı olmadan fazla yaşama şansına sahip değildir. Halklar gerçeğini bütün boyutlarıyla tanıtlamadan güncel kaostan çıkış yapma hesapları tutmaz. Önemli belirtiyorum 20. yüzyılda kapitalist sistem özellikle devlet yapısı 3 mezhep türetmesine, Sosyal demokrat, re-sosyalist ve ulusal kurtuluş dayanmasaydı günümüz krizini bile göremeyebilirdi. Üç mezhebin temel özelliği halklara umut vererek iktidara gelmeleriydi. Tam 150 yıldan 1848 devrimlerinden beri ''Önce devleti ele geçireceğiz, sonra herkes hak ettiğini alacaktır.'' söylemini kullandılar. Sanki devlet katları bitmez tükenmez cennete hatırlatıyor yaşam kaynaklarıyla doluymuş gibi bir umut programı haline getiriliyor. Partiler kurulup savaşlar veriliyor. Sonra kazanırsa gerisi devlet imkanları denilen toplumdan aktarılan değerleri kendi yandaşlarına paylaştırıyor. Sıra toplumun geniş yığınlarına gelince bir şey kalmıyor. Eski tas, eski hamam. Kazanmazsa savaşa devam. Mezheplerin bu çağdaş biçimleri bile attıkları her adımı halk adına kutsamadan edemiyorlardı. Halk bütün 20. yüzyıl boyunca devredeydi. Ama hakim sistem paradigması aşılamadığı için o müthiş yiğitlikleri, fedakarlıkları, acıları ve sevinçleriyle sisteme taşınmaktan kurtulamadı. Tarihin en derinliklerine indiğimizde de benzer durumların yaşandığını gördük. O halde eğer tarih bir anlamıyla geçmişten ders almak içinse Önümüzdeki güncel kriz kaos durumundan halkların lehine kalıcı, köklü ve ilkeli çözüm üretmeliyiz. Hiçbir görev bundan daha anlamlı, hiçbir çaba bundan daha kutsal olamaz. Kaybettiren temel noktanın halkların komünal ve demokratik duruşunu esas almamaktan geçtiği kanısındayım. Ne kadar toplum analizleri yapılsa, strateji ve taktikler oluşturulup, örgüt ve eylemler konulsa, hatta zaferler kazanılsa da, Varılacak nokta yine sistemle en kötüsünden buluşmadır. 20. yüzyılın dahi devrimcisi Lenin, demokrasi dışında sosyalizme giden yol yoktur derken temel doğruyu söylüyordu. Ama o bile başta iktidar hastalığına bulaşınca en kestirmeden, hiç demokrasi deneyimi yaşamadan sosyalizme gidebileceğine inandı. Dayandığı iktidarın 70 yıl sonra da olsa en çapulcu kapitalizme götüreceğini herhalde düşünmüyordu muazzam Sovyet birikimleri, milyonlarca insanın bu uğurda en büyük fedakarlık ve şehadeti, binlerce en kaliteli aydının feda edilmesi, bir iktidar hastalığı uğruna güya yenmek için uğraştıkları sistemin değirmenle su taşımaktan öteye gidemedi. 20. yüzyılın bu büyük deneyiminden, Büyük Ekim devrimi, çıkarılabilecek ders, kapitalizme karşı kalıcı ilkeli çözümlerin ancak halkların demokratik duruşlarını, kapsamlı demokratik sistemlere dönüştürmekle sağlanabileceğidir. Demokratikleşmeyi ve demokrasiyi devletleşme hastalığından kurtarmadıkça da demokratik sistem erişemez. Çözüm tarzımızı daha yakından tanımak için yine tarihe bakmalıyız. En eskiden başlayalım. Son köleci Roma İmparatorluğunu çözen, dıştan barbar denilen komünal düzenli devleti tanımayan halklardı. İçten yine manastır komünal düzeni Roma'yı kemirmişti. O korkunç kölelik makinasını bu güçler çözmüştü. Bunlar sonuna kadar komünal ve demokratik güçlerdi. Fakat şepleri onları iktidar kalıntılarıyla aldattı. Geliştirilebilecek bir demokratik Avrupa yerine feodal despot devlet ve devletçiklere dayalı bir Avrupa'ya götürdüler. Benzeri hareketler köleliğin aşıldığı her alanda ortaya çıktı. Rönesans'la ortaçağ feodalizminden çıkılıp her tarafta demokrasi adacıkları kentler yükseliyordu. Kentler demokrasisi gelişiyordu. Demokratik bir Avrupa artık tarihin gündemindeydi. Büyük Fransız devrimi 1789, daha önceki İngiliz 1640, Amerikan 1776 devrimleri, İspanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde 16. yüzyıldan beri komünarlar da, ...demokrasinin gür sesiydiler. Fakat tarihin o hep hileli... ...azgın zor aleti... ...savaşçı iktidar gücü... ...eski olsun yeni olsun... ...baskılı sistem için çalıştı. Kimini yanına çekti... ...kimini ezdi. Saf demokratik güçleri... ...kendi tarihsel anaforunda yuttu. Adeta büyüyen kanser uru gibi... ...bu savaşçı iktidar gücü... ...19. ve 20. yüzyılın savaşlarıyla... ...bestene bestene... ...en insanlık dışı rejimleri ırkçı faşizm ve totalizmi en büyük bela haline getirdikten sonra günümüzün tarihteki en büyük kaosuna dönüştü, düştü. Demokratik gelenekler evrenseldir. Onlar da zincirin halkaları gibidir. Bizi geçmişin en eski zamanına ve mekanın en kuytu alanlarına bağlarlar. Yalnız değiliz. Tarih ve alanlar her sistemden çok bizim olması gereken demokrasi iledir. Bize düşen öncelikli görev ...bilme sürecindeki kaybı önlemek... ...politik aracı doğru seçmek... ...ve toplumsal ahlaka dönmektir. Bütün bu anlatımlar... ...bilmeye ilişkindir. Politik araç en çok üzerinde durmamız... ...gereken konudur. Ona özcesi devlet olmayan demokrasi... diyoruz. Yani dahi Lenin'in bile düştüğü... ...devletli hatta diktatörlü... ...demokrasi hatasına gafletine... ...düşmüyoruz. Bu yaklaşım... ...anarşistçe... Otoritesizlik, düzensizlik değildir. Anlamlı, gönülden onaylı, aydınlatılmış halk düzeninin otoritesidir. Bürokrasiye boğulmamış, her yıl memur yöneticilerini seçen, seçtiği gibi çeken halkların demokrasisidir. Ünlü Atina demokrasisini hatırlamadan geçemeyiz. Bir yandan, Krallık Isparta'sıyla demokrasili Atina Grek Yarımadası'nda üstünlük kurmak için çatışıyorlar... Diğer yandan dönemin Roma'sı ile Met ve Pers İmparatorluğu'nun istilasını durdurmak istiyorlar. Küçücük Atina sitesi bu iki ünlü düşmanını milattan önce 5. yüzyıl boyunca kendi öz silahı demokrasiyle yendi. Hiç de düzenli kalıcı ordu ve devlete başvurmadan gönüllü milisleri ve yıllık görevleri için seçilmiş komutanlarıyla bunu başardı. Uygulanan demokraside halk demokrasisi değil köleci sınıf demokrasisiydi. Yine de tarihin en anlamlı dönemlerinden birine, milattan önce 5. yüzyıla Atina yüzyılı damgasını vurdu. Halklar tüm zulüm düzenlerini, en büyük düşmanlarını demokrasiyle vurmuşlardır. En refahlı dönemlerini demokrasileriyle yaratmışlardır. Amerikalıların demokrasileri olmasaydı güneş batmayan İngiliz imparatorluğunu hizaya getiremezlerdi. İngilizlerin halk demokrasisi olmasaydı azgın Norman kral soyunu deviremez ve günümüzde bile örnek İngiliz demokratik sistemi yaratılamazdı. Fransızların büyük demosu olmasaydı büyük devrimleri ve cihana nam salan ve örnek olan cumhuriyet rejimleri kurulamazdı. Demek ki demokrasi en üretken rejim oluyor. Siyasal rejim ne kadar demokratikse o kadar ekonomik refah, sosyal barış aynı gerçeğin tamamlayıcı kısmıdır. Çok iyi bilinir, demokrasiler özünü yitirip demagogların elinde halkı avlama aracı olunca önce rejim sonra refah çökmeye başlar. Arkasından tutuculuk, faşizm, savaş ve yıkım gelir. Sosyal bilimler biraz daha dürüst davransaydı, Görecektik ki tarih ve toplum ezici biçimde demokratik duruşla var oluyor. Bu duruş kesildiğinde aslında tarih duruyor. Ya da lanetli dediğimiz bölümü devreye giriyor. Konumuza ilişkin aydınlatılması gereken en temel bir hususta dikkat çekelim. O da sınıf demokrasiciliğinin pek anlamlı ve istenilir olamayacağına ilişkindir. Hakim sosyal bilim anlayışlarına göre önce köle sonra serp, en son işçi proleter olmak, tarihin önlenemez ileriye doğru akışının kaçınılmaz sonuçlarıdır. Bu olgular yaşanmadan sosyalizme, özgürlüğe, eşitliğe varamayız. O halde yaşasın köleler, yaşasın serp köylülük, yaşasın işçiler demek sınıf devrimciliği sınıf demokrasisidir. Arkasından diktatörlük demektir. Bu formülasyon artık iyice anlaşılmıştır ki baştan aşağıya köleliğe hizmet teorisidir. Halkların demokrasisinde kölelere, serflere, işçilere yer yoktur. Tıpkı köleciliğe, serpliğe ve işçiliğe yer olmadığı gibi. Gerçek halk demokrasisi, köleci, feodal ve kapitalist sistemin kölesini, serfini ve işçisini kabul etmez, reddeder. Ezilen sınıf ve grupları kutsamak eski bir hastalıktır. Demokrasiler bu hastalığı taşımazlar. Adı üstünde bir yerde demokrasi oldu mu orada ezilme, haksızca sömürülme olmaz. Koyun gibi yönetilme de olmaz. Demokrasilerde yönetilme yoktur. Kendini yönetme vardır. Egemenlik altında olmak yoktur. Kendi kendine egemen olmak vardır. Tahakkümcü sistemler köleleştirebilir. serfleşmeyi ve işçiliği de kurumlaştırabilir. Ama demokrasiler geliştimi kölelikten, serplikten ve işçilikten çıkılır. Yine çalışılır ama kendi işinin efendisi olarak. Kendi iş komününün üyesi olarak çalışılır. Komünalizm ve demokrasi etle tırnak gibi birbirine bağlıdır. Bizim amaçladığımız demokrasinin tanımı ve dayandığı tarih böyledir. Sınıf demokrasileri ise bir iktidar gerektirir. Her iktidar bir devleti, her devlet ise demokrasinin inkârını gerektirir. Sınıf demokrasileri özünde demokrasi değil, devlet iktidarıdır. Sovyet deneyimi Çin, Küba bunu açık kanıtlıyor. Ne kadar devlet o kadar az demokrasi ya da ne kadar demokrasi o kadar az devlet altın bir kural olarak bellenmelidir. Demokrasilerde özgürlük ve eşitlik arasındaki ilişkide son derece anlaşılırdır. Bunlar birbirlerinin alternatifi değildirler. Demokrasi ne kadar gelişirse özgürlükler de o kadar gelişir. Özgürlükler geliştikçe eşitlik doğar. Demokrasi, özgürlük ve eşitliğin boy verdiği gerçek vahadır. Demokrasiye dayanmayan özgürlük ve eşitlik ancak sınıfsal olabilir. Yalnız bir sınıf, küme veya tercihli gruplar özgür ve eşit olabilir. Diğerlerine ise sadece yönetilme, kölelik kalır. Halkın demokrasisinde öz yönetim kendini yönetme esas olduğundan... ...eşitlik ve özgürlük de genel olur. Demek ki her kapsamlı özgürlük ve eşitlik... ...halk demokrasilerinde devlet ve iktidar olmayan demokrasilerde oluyor. Demokrasiler devlet inkarı değildir. Ama devletlerin süs örtüsü de değildir. Devleti yıkarak demokrasi istemek bir yanılgıdır. Doğrusu devlet uzun bir süre sonunda sönmesi gereken devlet... ...ve demokrasilerin ilkeli bütünlüğünü yürütebilmektir. Sınırsız demokrasiler çağında yaşamıyoruz... Devlet erkinin ezici olduğu günümüzde yaşanabilir bir demokrasi devlet gücüyle ilkeli uzlaşmayı gerektirir. Avrupa uygarlığı geç ve eksik olsa da çok iyi özümsemiş olduğu bu dersle kendi demokrasi ve devletini iç içe yürütmeye çalışıyor. Büyük savaşlardan sonra demokrasilerin engin çözüm gücünü, iktidarın ise savaşçı karakterini görmüş oluyor. İktidara ağırlık vermek belki bir azınlığa çok çıkar ve güç sağlayabilir. Ama ülke, ulus ve halklarına sonuçta büyük felaketleri de hazırlar. Avrupalılar ulus devlet olmadan demokrasiye pek rağbet etmiyorlardı. Ama faşizm deneyimi gösterdi ki asıl öncelik demokrasiye verilmeden ulus devlet bile korunamaz. Önce ulus devleti sağlamlaştıralım, sonra demokrasiye sıra gelir anlayışı tüm yaşanan faşizm ve totalizm felaketlerinin sebebidir. Avrupa, ne zamanki Avrupa Birliği ile Önce insan hakları ve demokrasi dedi, o zaman refah ve barışa açılan kalıcı yolda çizilmiş oldu. Avrupa Birliği modeli de bu oluyor. Dünyayı Avrupa'ya çeken asıl sihirli güç. Avrupa bu sihirli gücünü dünyaya yaydığı ölçüde geçmişinin günahından kurtulabilir. O zaman her uygarlıkta olduğu gibi olumlu özler tüm halkların değeri haline gelir. Ama yine unutmayalım ki... ...Avrupa uygarlığının temelinde... ...ağırlığını hep sürdüren... ...kurnaz ve buz gibi çıkar hesaplarıyla... ...egemenlik peşinde koşan... ...tecrübeli bir burjuva sınıfı da vardır. Çağdaş aristokratlar olarak... ...hep demokrasilerin tepesinde yaşama lüksünden... ...kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir. Fakat demokrasiler... ...hiç de kelle koparmadan... ...onların tahtını yere indirmesini bilecektir. Tek başına bunu yapamaz... Ancak dünyada demokrasi geliştikçe Avrupa olumlu anlamda dünyalaşır. Dünyada ancak demokratikleştikçe Avrupalaşır. Tarih güncel kaostan çıkışta bu deneyimi yaşayacağı benziyor. Dünyanın taze demokratikleşmeleri olmadan ABD'nin savaş ve şirketlerle Avrupa'nın hukuk ve demokrasiyle kaostan çıkmaları önceki dönemler gibi pek olası gözükmemektedir. Demokrasi kavramının toplumsal içeriğine özenle yaklaşmak gerekir. Kavramın içinde sınıf, cinsiyet, etnik, dinsel, entelektüel, mesleki ve buna benzer ayrımlar yapılmaz. Yine bireysel ve grupsal katılım olabilir. Demokratlık için birey yurttaşlığı esas alınamayacağı gibi grupsal tabanların yer alması da engellenemez. Bireysel ve grupsal güç avantaj teşkil etmez. Bireylerin birbirine karşı olduğu gibi grupların da benzer güç ideaları anlamlı değildir. Esas gözetilecek ilke, kamusal yararlılık ile toplumun her konuda genel ortak çıkarı, bireysellik inisiyatifinin birbirine karşı engelleyici konumda olmamasıdır. Bireysellikle kamusallığın, optimal, en verimli noktasında bileşimini sağlamaktır. Özünde bireyselliğin beslediği komünal özellikle, Gücünü toplumun komünal değerlerinden alan dengeli, inisiyatifli, yaratıcı bireyi oluşturmaktır. Ağırlık yalnız komunal özelliğe verilirse orada demokrasi, totalizme kayabilir. Buna karşılık her şey bireysellik için mubah görülürse bu da bir yandan anarşizme, diğer yandan bireyin toplum aleyhine aşırı güçlenmesine yol açar. Sonuçta iki eğilimde toplum üzerinde diktatörlüğe, keyfi yönetime yozlaşmaya götürür. Demokrasi çok bilinçli ve yürekten, toplumun çıkarlarıyla, bireylerin esenliğine aşık kişiliklere şiddetle ihtiyaç duyar. Partilerden çok toplumu canlı, dinamik tutan halkı, demokrasi konusunda sürekli eğiten, uyanık olmaya teşvik eden, demokratlar olmadan sadece kurum ve ilkelerle demokrasi yürütülemez. Dinamik bir olgu olarak demokrasi, sürekli sulamayı, eğitimi isteyen bitki gibidir aşık evlatları tarafından beslenmezse kurur, yozlaşarak başta antidemokratik gelişmelere alet olabilir. Toplumsal sorunları başta barış olmak üzere çözmede en etkili aracın demokrasi olduğu tartışmasızdır. Gücünü çok sorunlu meşru savunmalar dışında savaştan değil ikna kabiliyetinden alır. Savaşla kaybedileceklerle ikna temelinde kazanılacak değerleri karşılaştırarak halkların öz çıkarına uygun çözümleri her zaman geliştirebilir. Cesur ve gerçekçi tartışmalar sorunları aydınlatır. Aydınlanan sorunlar ise tarafların en geniş katılımıyla, köklü uzlaşmalarla hal yoluna girebilir. Hiçbir sistem demokrasiler kadar tartışmalı ve gerçekleri su yüzüne çıkarmada başarılı olamaz. Bilim ve sanatların asıl gelişme vahası da demokrasilerdir. Atina'daki demokrasi, ...felsefenin de en iyi ortamını oluşturmuştur. Atina demokrasisi olmadan... ...Aristo, Eflatun ve Sokrat düşünülemez. Rönesans'taki kent demokrasileri olmasaydı... ...bilim ve sanatsal devrimler gelişemezdi. Halklar zengin kültürel geleneklerini... ...en iyi demokrasilerde yaşamsallaştırabilirler. Kültür, bir halkın geçmiş olmakla kalmaz... ...onu saran öz varlık biçimidir. Bir halkı kültüründen soyutladın mı onu sadece biçiminden koparmazsın. Ona yol açan ruhunu da yok etmiş olursun. Dolayısıyla demokrasi bir halkı, kültürü temelinde özgür ve eşit yaşatmak için en uygun politik sistemdir. Esas olarak ulusal baskıdan kaynaklanan ulusal, etnik, dini sorunlar kültürlerini demokrasilerde özgür yaşamakla en anlamlı çözüme de kavuşma şansına sahiptirler. Gerçek demokrasilerin yürürlükte olduğu ülkelerde Alanlarda baskıların hiçbir türüne ne gereksinim duyulur ne de çıkar aracı olarak kullanılmasına şans tanınır. Ezen, ezilen milliyetçilik yerine demokratik bütün esas alınır. Demokrasilerin ekonomik katkısı küçümsenemez. Toplumda demokrasi sistemi yürüyorsa ekonomik değerlerin ne tekelci yönetimi ve talanı ne de bireylerin verimsizliğine terki geçerli olabilir. Demokrasiler aşırı kar hırsına da Bireysel ve kurumsal tembelliğe ve sorumsuzluğa da onay vermez. Bu alanda da optimal denge en iyisinden kurulur. Kamusal ve özel ekonomi dengesi er geç optimal noktayı yakalayacaktır. Demokrasi ile ekonomik verimlilik ve gelişme arasındaki ilişki birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Verimli üretim kadar, adil dağıtım, uygun yatırım kadar gerekli araştırmalar en iyi demokrasilerde ortam bulur. Üretimin halkın gerçek taleplerini karşılaması, arz-talep dengesinin kurulmasında temel etkendir. Böylece toplumsal piyasa gerçek anlamda kurulma şansına sahip olur. Öldürücü rekabetlerin yerini yarışma ruhu alır. Krizlerin temel nedenlerinden olan arz-talep dengesizliği, fiyat, enflasyon ve buna benzer finans oyunları asgari düzeyde tutularak çıkış ve çözümler için gücünü ortaya koyar. Sistemsel işsizlik temel çözüm bulur Demokratik toplum mücadelesinde gençlik kategorisine daha özgün yaklaşmak gerekir Gençlik toplumsallaşırken büyük tuzaklarla karşı karşıyadır Bir yandan geleneksel ataerkil toplumun koşullanması Diğer yandan resmi düzenin ideolojik şartlanması altında bocalarken Dinamizmiyle yeniliklere açık bir yapısı vardır Olup bitenler karşısında son derece toydur Yaşlı toplumun etkisi altında kendine ne biçildiğini keşfetmekten uzaktır. Kapitalist toplumun baştan çıkarıcı binbir hilesi karşısında nefes bile alamaz. Tüm bu gerçeklikler gençliğe özgün, tuzaklardan çekici, onun özüne uygun bir toplumsal eğitimi zorunlu kılar. Gençliğin eğitimi büyük çaba ve sabır isteyen bir iştir. Bunun karşılığında dinamizmi ile destanlar yaratabilecek ataklığa sahiptir. Amaç ve yöntemi iyi kavradığında başaramayacağı bir iş yoktur. Amaç ve yöntemli yaşamı temel disiplin olarak görüp, seferber olduğunda, sabır ve inadı eksik etmediğinde, tarihsel davalara en önemli katkıyı gerçekleştirebilir. Demokratik gençlik hareketinde böylesi nitelikler kazanmış kadrolar öncülüğünde gelişecek bir hamle, genel demokratik toplum mücadelesinde başarının güvencesidir. Gençliğin dinamizminden yoksun bir toplum hareketinin başarı şansı sınırlıdır. Yaşlıların tecrübesi, gençliğin dinamizmi, tarihin her aşamasında kendini hissettiren bir olgudur. İkisinin bağını sağlam kuranların yürüyüşünde başarı oranı her zaman yüksek olmuştur. Günümüz gençliği için yüksek hayaller ancak toplumsal sistem krizinden nasıl çıkılacağına ilişkin olarak anlam taşıyabilir hayalleri olmayan bir gençlik yozlaşmaktan ve yaşamı tümden kaybetmekten ancak gerçek hayallere dönüşle kurtulabilir. Kapitalist sistemin sonul krizi olan kaotik durumu kavramak gençlik için çıkış yapma şartıdır. Bununla birlikte demokratik, cins özgürlüğü ve ekolojik toplum değerlerini özümsemiş olmak tarihsel başarı imkanını ona verecek bir yandan kendini doğru yapılandırırken özlenen toplumu da yapılandırmada gerçek rolün sahibi kılacaktır. Her şey gençliğin tarihsel, toplumsal hamleye yeniden doğru ve yetkin katılmasıyla belirlenecektir. Demokrasilerin eylem ve örgütleme biçimi de en az öz tanımlamaları kadar önemlidir. Öz tanımlama daha çok amaç aydınlanmasına yol açarken örgütlenme ve eylem biçimi olmazsa olmaz kabilinden araçların doğru tanımlanmasını gerektirir. Amaç ve araç uyumu birbirlerini karşılama dengesi, doğru çözümlenmeden demokrasilerde yol almak zordur. Yalnız amaç veya araçlara dayalı demokrasiler, tek ayaklı topala andırırlar. Tek ayakla nereye kadar ve ne güçle yürünebilir? Demokratik örgütlenmenin temel biçimleri olarak, en üst düzeyde bir kongre ile, tabanda yerel komünler, kooperatifler, sivil toplum örgütleri, insan hakları ve belediye örgütlenmeleri, başta gelenler olarak sıralanabilir. Geniş ve konularına bağlı olarak çok sayıda örgütlenmelere gerek vardır. Demokrasiler en örgütlü toplumu gerektirir. Örgütler toplumsal taleplerin dile getirilmeleri için vazgeçilmezdir. Örgütlenemeyen toplum demokratikleşemez. Siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel tüm alanların kendilerine özgü örgütlenmeleri yaratmaları esastır. Partiler Temel siyasal örgütler olarak demokrasilerin vazgeçilmezidir. Sivil toplum örgütlenmeleri sosyal alandaki başta gelen örgütlenme biçimidir. Hukuksal alanda insan hakları, barolar ve vakıflar önem taşır. Ekonomik alanın esas örgütlenmesi ise kooperatifler, çalışma grupları ve birçok kamusal amaçlı ulaşım, ticari, mali ve sınayi nitelikte olabilir. Devlet ve eğitim, halkın en çok çözüllenmesi gereken kamusal kurumlarıdır. Sanat ve sporun teşkilatlanması da halkın genel eğitimi açısından vazgeçilmez alanlardır. Köy düzeninde muhtarlık ve ihtiyarlık heyetlerini devlet aracı olmaktan çok demokratik araçlar olarak örgütlemek gerekir. Her köy için bir halk kültürevi zorundadır. Şehirlerde aynı biçimlerden ayrı olarak komünler, ...en alt örgütler olarak anlam bulmalıdır. Yine şehir meclisleri vazgeçilmez bir kurumdur. Şehirler arası belediye birlikleri bölgesel çaplı olarak anlamlıdır. Tüm bu kurumlar ve örgütlenmeler kendilerini en yüksek karar organı olarak... ...genel halk kongresinde temsil edebilmelidir. Genel halk kongreleri özgünlüğü olan her halkın temel sorunlarına çözüm için vazgeçilmez bir örgütlenme modelidir. Halk kongreleri olmadan halk demokrasilerinden bahsedilemez. Halk kongrelerini ne devlete alternatif ne de devletin bir kuruluşu gibi görmek gerekir. Halkın devleti olmadığı gibi var olan devletin yerini tutmak gibi bir hedefi de olamaz. Devlet çokça işlendiği gibi çok eski ve üst toplumun temel örgütüdür. Demokratik tarzı oluşmaz. Geleneksel ve atamalarla yürütülür. Üst toplum kendi içinde bir demokrasi uygulayabilir. Buna üst sınıfların demokrasisi de denilebilir. Devlet için bu bir örtü vazifesi görür. Çoğu batı cumhuriyet modelinde olan bu demokrasiler devleti esas alır. Önce devlet, sonra demokrasi gelir. Devlet olmadan demokrasiyi düşünemezler. Halk demokrasisinde ise iktidar, devlet bir hedef olarak alınamaz. Devlet olmayı hedefleyen demokrasi, kendi eliyle varlığına son vermiş olur. Avrupa'nın modern devletleriyle ABD ve Rusya'nın Sovyet kuruluş dönemlerinde kısa süreli demokrasiler olmuştur. Fakat hemen devlete geçildiğinden kuruluş dönemi demokrasileri sistemleşmeden güdük kalmışlardır. Tarihte de çoklukla yaşanan durum budur. Üst toplum her zaman demokrasiden korkmuştur. Günümüz krizinin halk iradelerine ters düşerek Aşılamayacak olması halkın katılım zorunluluğunu getirmektedir. Katılım ise halkın demokratik olmasıdır. Bu ise kongre düzeni olmadan yürümez. Belki 19. ve 20. yüzyıl kapitalist devleti toplum otoritesini halk kongreleriyle paylaşmak zorunda olmayabilirdi. Ama günümüz kriz devletleri halkı karşılarına alarak halka inisiyatif tanımadan çözümde bir adım bile ileri gidemezler. Ağır kriz koşulları halkın kapsamlı, kalıcı ve kurumsal katılımını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla 19. ve 20. yüzyıllarda çok sınırlı anlam bulan halk katılımları günümüz koşullarında ancak kongreleriyle anlam bulabilir. Kongreler bu niteliğiyle ne bir parti ne de ayrı bir yarı devlettir. İkisi de değildir. Tarihsel koşullardan doğan fonksiyonel halk kuruluşlarıdır. Halklar, kapitalizm, mezheplerinden, real sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş... ...sonra devletten daha da uzaklaşarak kongre sürecine girdiler. Devlet tümüyle reddedilmediği gibi eskisi gibi kabul de edilmiyor. Dolayısıyla belli ilkeler çerçevesinde birlikte toplumsal krizlerin çözümünde yer almaları mümkündür. Devletlerin giderek küçülmeleri, yeni devlet modellerinin devreye girmesi kongre modeline daha da ihtiyaç gösteriyor. Yine ağır ulusal sorunların yaşandığı ülkelerde, kongre modelleri tampon araçlar olarak hayatiyet kazanabilir. Diğer birçok cemaat ve gruplar içinde, daha alt düzeyde kongreler gereklidir. Her parti, görüş ve inançtan katılımları, birleştirme özellikleri, bunlar olmaksızın demokrasilerin yürütülemeyeceğini göstermektedir. Sonuç olarak, kongre çözümünü, devlet alternatifi olarak değil tersine devletin de tek başına üstesinden gelemeyeceği ağır sorunlar döneminde aralarında zıtlıktan çok paralellik bulunan çözüm modelleri olarak düşünmek en gerçekçi yaklaşımdır örgüt çokluğu kadar örgüt içi demokraside en az genel demokratik kriterler kadar vazgeçilmezdir örgütlerin demokratik oluşum ve yönetimleri esastır örgütleri demokratik olmayan halkların demokrasileri de olamaz Dolayısıyla halkın yoğun denetiminde olan sürekli seçimle en az yılda bir yenilenen örgüt demokrasileri genel demokrasilerin en sağlam güvencisidir. Demokrasilerin eylem tarzını kavramadan işleyişi geçerli kılmak güçtür. Eylemsiz demokrasi sessiz insan gibidir. Eylem demokrasinin dilidir. Halkın her hareketliliği, örgütlerin her faaliyeti bir eylemdir. Basitten karmaşa doğru, gösteri, toplantı, yürüyüş, seçim, miting, protesto, grev şartları doğduğunda yasal direnme ve ayaklanmalara kadar eylemler dizisi yerinde ve zamanında sergilenmeden demokrasiler yürütülemez. Özellikle halkın temel talepleri göz ardı edildiğinde, demokrasinin birçok kurum ve amacı tahrip edildiğinde, eylemler zorunlu çözüm araçlarıdır. Eyleme geçmeyi başaramayan bir halk ve örgüt, demokratikleşemez eylem yeteneğini gösteremeyen bir halk ve örgüt aslında ölmüştür eylemlerin örgütlerle mümkün olduğu örgütsüz eylemliliğin boş ve başarısız kalacağı açıktır halklar ne kadar örgütlüyse o kadar eylemli olurlar eylemleri hep protesto direniş gibi görmemek gerekir sivil toplum eylemlerinin çoğu yapıcıdır pozitif eylem anlayışı esastır halk ayaklanmaları ve savaşları ne zaman gündemleşebilir? Çokça istismar edilen ve halkların aleyhine kullanılan bu temel eylemlerin koşul ve tarzlarını doğru cevaplandırmak, halkların tarihinde en önemli dönemeçleri başarıyla geçmekle mümkündür. Ayaklanma ve savaşlar ancak diğer tüm eylem biçimleri sonuç vermediğinde ve sorunlar köklü çözümsüzlük yaşadığında anlam kazanabilir. Özellikle savaşçı iktidar güçleri, zor dışında hiçbir çözüm seçeneği bırakmadığında halklar köleliğin alçaltıcı etkisi altında yaşamaktansa kendi hayati çıkarları için ayaklanma ve savaşlarını gündeme alma gücünü göstermelidir yasalar eşit uygulanmadığında demokrasinin çözüm rolüne ilgi gösterilmediğinde tüm barışçıl eylemler boşa çıkarıldığında ciddi olarak ayaklanma ve halk savaşı üzerinde durma kaçınılmazlaşabilir şu iki sınır Gereken cevabı verebilir Devlet demokratik çözüme anlamlı Duyarlı biçimde ilgi ve şans tanımaz Halkın da elinde Başka zorlama etkeni kalmazsa Çoğu halklarda görüldüğü gibi Az veya çok kanlı ayaklanma Veya az veya çok Sürekli halk savaşları Gündeme girer Her savaş ve ayaklanmanın amacı Ayrılma değildir Tersine daha çok demokratik bütünlüğe Yol açmaktır Eskinin ayrı devlet kurma amaçlı ayaklanma ve ulusal kurtuluş savaşçılarının dönemi geçmiştir. Devlet amaçlı ayaklanma ve ulusal kurtuluş sonuçta kapitalist devlete küçük bir ek daha yapmaktır. Bu halkların hiçbir sorununa çözüm getiremediği gibi daha da ağırlaştırabilir. 22 devletli Arap halkının sorunları herhalde azalmamış daha çoğalmıştır. Dolayısıyla yeni dönem halk ayaklanma ve savaşları devlet amaçlı olmamak, demokrasiyi öz ve biçim itibariyle tam işletmeyi hedef almakla tanımlanabilir. Esas rolleri böyle konulabilir. Ayrılık ancak kaçınılmaz olursa anlam kazanır. Halkların tercihi her zaman demokratik bütünlükten yana olmayı gerektirir. İki tarafta aşırı ulus milliyetçileri ne kadar ayrılmayı ve şiddeti dayatsalar da halkların tercihi bu koşullarda en az şiddet ve demokratik bütünlük olmalıdır. Zamanı ve koşulları oluşmadan ayaklanma ve savaşa başvurmak ne kadar tehlikeliyse başka seçenek kalmadığında başvurmamak da o denli alçaltıcı ve ölümcüldür. Demokrasiler için diğer önemli bir eylem sorunu da meşru savunma durumunda nasıl davranılacağına ilişkindir. Meşru savunma ancak işgal koşullarında anlam kazanır. Bir halkın üzerinde işgalci, sömürgeci veya daha değişik baskıcı bir sistem kurulduğunda işgal var demektir. İşgali tek başına yabancı bir güç yapabildiği gibi bazen yarı yarıya yerli işbirlikçilerle birlikte de yapabilir. Bu durumda savunma görevi ortaya çıkar. Hedef işgali kaldırmak, demokrasiyi kurmaktır. Fakat yabancı olgu devrede olduğundan savunmaya meşru ulusal demokratik demek daha doğru bir yaklaşımdır. Bu koşullarda yine ayaklanma ve savaş koşulları doğmuştur. Yine de klasik ulusal kurtuluş savaşı esas alınmaz. Ulusal boyut olsa bile çağın özellikleri gereği geniş demokratik bütünlükler uğruna savunma savaşı demek daha uygundur. Bu tür ayaklanma ve savaşlar... Şehir ve kırsal alanda ya tek ya birlikte gelişebilir. Birçok Asya, Afrika, Amerika ülkesinde tüm biçimler denenmiştir. Devlet amaçlı olmak yerine demokratik amaçlı olmak güncel çözüm gerçeğine daha uygun düşmektedir. Ulusal nitelikte olsa bile tepede ortak hareket eden işgalciler ve işbirlikçilerine karşı halkların da işbirliği içinde demokratik bütünlük için savaşmaları en doğrusudur. Bu durumlarda diğer barışçıl eylem biçimleri de sonuna kadar uygulanmak durumundadır. Meşru savunmayı, daha çok halkın demokratikleşmesini desteklemek, geliştirmek ve korumak amacıyla örgütlemek ve yürütmek esas olmalıdır. Hedef olarak, baskıcı, savaşçı klikleri alırken, demokratik çözüm muhataplarının varlığını da unutmamalıdır. Tüm devleti ilgili ulusu karşısına almak doğru bir strateji olmaz. Taktik olarak, her yabancıyı işgalci ulus, insan ve kurumlarını hedef almakta doğru olmaz. Hedefleri en dar ve sonuç alıcı kılmak, halkın demokratik çözüm olanaklarını artırmak, varoluşunu korumak esas olmalıdır. Meşru savunma hareketi ve örgütlülüğünün işgal ve çözümsüzlükten sorumlu güçleri, yürüttükleri haksız savaşın sürdürülmezliği konusunda ikna edilinceye ve demokratik çözüm yoluna çekinceye kadar, yoğunlaştırılarak sürdürülmesi, mevcut krizden çıkmanın temel aracı olabilir. Olağanüstü durumların dışında, normal koşullarda, halkların öz savunma sorunu da göz ardı edilemez. Kriz koşullarında, genel güvenlik dışında öz güvenlik daha çok önem kazanır. Devletin klasik güvenlik ölçütleri, birçok yönüyle halkın güvenlik ihtiyacına cevap veremez. Devlet iktidarının oligarşik ve diktacı güçlerin eline geçmesi, Sınırlı hukuk güvencesini de ortadan kaldırır Devlet adeta parsellenir Bir ucu devletçi odaklara bağlı Çok sayıda mafya ve çete türer Halkın üzerinde tam bir terör estirirler Suçlarda patlama yaşanır Hak aramada hukuki yollar yerine taşeron güçler tutulur Hukuk adeta metalaşır Devletin güvenlik güçlerinin kendileri güvenlik sorunu haline gelir Kriz süreçlerindeki birçok ülkede günümüzde yaşanan bu tür güvenlik sorunları karşısında öz savunma kaçınılmaz bir gereksinim haline gelir. Öz savunma güçlerinin kurulması gerekir. Halk savunma güçlerini devlet karşıtı veya alternatifi bir kuvvet olmaktan ziyade devletin sağlamadığı, yetersiz kaldığı hatta nedeni olduğu temel güvenlik ihtiyacını karşılama güçleri olarak değerlendirmek daha doğrudur. Halk savunma birlikleri klasik gerilla veya ulusal kurtuluş ordusu değildir. Halk kurtuluş gerillası veya ulusal kurtuluş ordusu ağırlıklı olarak iktidar ve devlet hedeflidir. İktidar sorununu çözmek isterler. Halk savunma birliklerinin özel bir devlet ve iktidar hedefi objektif sorumluluklar dışında olamaz. Esas görevleri halkın anayasal haklarının çiğnenmesi doğduğunda ve yargı görevini yapmadığında korumaya çalışmak, demokratikleşme çabalarına güvence olmak, saldırılar karşısında direnmesine öncülük etmek, kültürel ve çevresel varlığını korumak gibi özetlenebilir. Halk Savunma Birlikleri, kent ve kırsal alanlarda uygun birlikler halinde örgütlenebilir. Bir nevi halk koruma milislere de denilebilir. Yerel emniyet güçlerinin yerine getiremediği görevlerde rol oynayabilir kriz koşullarının sürekli toplumsal yapıları çözmesi, artan kargaşa ortamı, öz savunmayı, halkların varlığı ve öz yönetimleri açısından hayati bir konu haline getirir. Krizden demokratik çözüm yollarıyla çıkış aranırken, bu süreçle ayrılmaz bir bütünlük içinde artan güvensizlik ortamından da halk savunma güçleriyle çıkış yapılabilir.